Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Merhaba iyi haftalar. Haricinden Sanat Programında iki yılda bir dünya sanat çevrelerinin en önem verdiği etkinlik olan Venedik Bienali gündemimizde resmi tarihleri unutmayız. 26 Kasım. İki yılda bir görsel sanatlar alanında düzenleniyor. Ee, ön izlemesi ise hemen bu hafta başlıyor. Bizim gibi görsel kültürle iştigal eden dünya çapındaki isimler ya bu bienal ve etrafındaki çeşitli sergi ve etkinliklere katılımcı olarak Venedikteler hali hazırda ya da 26 Kasım tarihine kadar özellikle bu haftaki ön izleme tarihlerine de denk getirecek şekilde Venedik bienalinde olan biteni takip ediyorlar. Önümüzdeki 2 yıl boyunca da en az 2 yıl boyunca da Venedik bienalinde beğendikleri, beğenmedikleri, ilginç buldukları ...bulmadıkları... ...sergi, proje ve etkinliklerden bahsediyor... ...olacaklar. Dolayısıyla Venedik'e... ...gitmeden, henüz Venedik Biyenen'in ...olup biteni görmeden önce... ...hariçten sanatın... Bu bölümünü Biennale'de yer alan Türkiye kökenli sanatçıları ayırmak istedim. Biraz ön bilgi vermek adına. Öncelikle Benedict Biennale ile ilgili kısaca bilgi vermem gerekirse 57. edisyonu düzenleniyor. İki yılda bir düzenlendiği ve çeşitli dünya savaşı gibi zorlu periyotlarda ara vermek durumunda kaldığına göre... ...ne kadar köklü bir etkinlik formatı olduğunu anlarsınız. İki ana mekanı var. bir Arsenalle yani eski bir tersane sahası. Diğeri Jardini yani... Yani Venedik'in meşhur parkı ve bahçeleri. Her iki alanda da düzenlenmekte olan uluslararası sergiler var. Bu sergilerin yanı sıra hem Arsenale'de hem Cerdine'de ülkelerin kendine ait pavyon dedikleri, her ülkenin kendi programasyonunu yaptığı, kendi küratör ve sanatçılarıyla katıldıkları ulusal katılımlar söz konusu. Ulusal katılımlar sadece Cerdine ve Arsenale'deki uluslararası sergilerin yanı sıra devam eden kendi pavyonlarında değil, aynı zamanda Venedik'in dört bir tarafında kiralanan çeşitli mekanlarda da hayata geçiyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 85 ülkenin ulusal katılımı söz konusu. Bunun yanı sıra uluslararası bir de Serki Yanı sıra Venedik'teki hali hazırdaki sanat kurumlarında ya da dünya çapındaki çeşitli sanat kurumlarının Venedik'te mekan kiralayarak düzenledikleri sergiler, kitap tanıtımları, performanslar, gösteriler, gösterimler, paneller, buluşmalar ve bolca da parti söz konusu. Uluslararası serginin bu yılki küratörlüğünü Kristin Massell üstleniyor. Viyana'nın sanat direktörü Viva Arte Viva ...adlı bir başlığı var. Bir motto adeta... ...yaşasın sanat, hayat... ...demek anlamına geliyor. Christine Massiel, Santa Pompidou'daki çalışmalarıyla... ...ön planda bir isim. Santa Pompidou'nun 2000 yılından beri... ...baş küratörü, sanat tarihi eğitiminin... ...ardından Fransız Kültür Bakanlığı'na... ...bağlı olarak uzun yıllar... ...güncel sanat alanında araştırmalar... ...ve küratöryal çalışmalar... ...yürüttü. Ee, viva Arte viva derken... BNL'in sanatçılar tarafından sanatçılarla birlikte ve sanatçılar için kurgulandığını vurgulamaya arzu etti. Bu tabii ki bir önce ziyaret etme fırsatı bulduğumuz 2015 bienalinden oldukça farklı bir yaklaşım olarak da okunabilir. Zira 2015 yani 56. Venedik Bienali'nin küratörü Okwi Enwezor All the World's Futures, Bütün Dünyanın Gelecekleri başlıklı bienalde yüzün üzerindeki sanatçıyla ağırlıklı olarak politik e, söylemlere, e, özellikle kapitalizme, küresel çağdaki Savaşlara dair eleştirel nitelikte yapıtlardan bir seçki oluşturmuştu. Kristin Masel ise Bienalin gidişatında bir takım değişiklikler yolunda gitmek istediğini söyledi. Kendisi de bir kadın küratör olarak Bienal'de daha fazla kadın sanatçıya, unutulan artık anılmayan ama sanat tarihine damga vurmuş isimlere e ...batı dışı coğrafyalara yani Latin Amerika, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Rusya'dan daha fazla sanatçıya yer vereceğini açıkladı. Ee, aynı zamanda BNR boyunca her hafta yani 13 Mayıs'tan 26 Kasım'a her hafta bir sanatçının bir BNR sanatçısının katılacağı tavola aperta açık masa... Organize edeceğini, burada sanatçılarla ziyaretçilerin bir araya geleceklerini, birlikte yemek yiyeceklerini, sanatçıların çalışmaları hakkında onlarla birebir konuşma, birlikte fikir alışverişinde bulma fırsatı yaratacakları bir ortam tasarladı. Bir diğer projesi ise Unpacking My Library, yani kitapl kitaplığımı yeniden açmak, onu dağıtmak. Ee, bu da yeni bir proje. Bu da Walter Benjamin'in 1931 yılında yayınladığı bir denemesinden esinleniyor. Böylece BNL sanatçıları kendilerine esin kaynağı olan referans verdikleri ya da sevdikleri kitapların listelerini... E, takipçilerle paylaşıyorlar. Bunun üzerine konuşuyor olacaklar. Çok katılımlı çok büyük mekanlarda gerçekleştirilecek ama Christine Massell'in artistik direktörlüğündeki Venedik Biennale tabii ki Jardini ve Arsenal'deki uluslararası sergilere ayrılmış alanlarda hayata geçecek. Türkiye'den iki sanatçı var. Hemen onlara e, geçeyim. Nevin Aladağ ve Hale Tengel. Nevin Aladağ'ı e, geçtiğimiz haftalarda Documenta'daki katılımıyla da oldukça e, gündeme getirmiş oldum. Hatta ...orada yaptığı performanstan bir bölüm geçen haftaki programda sizlere dinlettim. Nevin Alada hakkında kısaca yine bilgi vermem gerekirse ve Venedik-Venedik katılımını özetlemem gerekirse... ...Nevin Alada Türkiye'de doğan ama çok küçük yaşta Almanya'ya göçen ailesiyle birlikte eğitimini ve çalışmalarını ağırlıklı olarak Almanya'da devam ettiren bu Belki bu sebeplerin de etkisiyle göç ve çok kültürle bağlı sorunsalları çalışmalarına yansıtan bir isim. Ama aynı zamanda modern kent yaşamını ve kentsel gerçekliği ele alıyor. Ee, öncelikle insanlara yani dans, performans ve eylemi e, dahil ettiği çeşitli performatif işleriyle ön plandaydı. Ama müzik, melodi, ritim ve ses her zaman doğrudan ya da dolaylı olarak çalışmalarında yer Alır, e, müzik, ses ve aslında eylem ve beden aracılığıyla yeni iletişim biçimleri ve ortak bir dil araştırmayı, bunu izleyicilerle paylaşmayı deneyen bir sanatçı... E, İnsanlara yani yer verdiği, insanlara yer verdiği da ...çünkü neden insanlara yer verdi dediğime birazdan geleceğim. Ee, 2007'den beri çeşitli edisyonlarını yaptığı bir performans projesi var. İşte dans, eylem ve performans üzerine ve tabii ki müziğinde rol oynadığı bir performans. Raise the Roof e, başlıklı. Burada kadın e, sanatçılar, performansçılar, dansçılar... E, Alana kurulan çeşitli metal platformların üstünde kendi müzik çalarlarından e, kulaklıkla bir şarkı dinleyerek o şarkının ne olduğunu biz duymuyoruz elbette bize izleyici sessiz gelen bir ortamda dinledikleri müziklerin etkisiyle dans ederler. Bu tamamen bir özgürleşme ve kendini ifade etme anıdır. Her birinin üzerinde ama... Biz o parçayı duymasak da dinlemekte oldukları, dans ederken kulaklıklarından gelen e, parçanın adı ve süresi yazan tişörtler giyerler. Ayaklarında ise sivri topuklu ayakkabılar, örneğin stilettolar vardır. E, böylece ayak sesleri o metal platformların üzerinde vücut ritimleriyle, yani müziğin ritmine uydurdukları vücutlarıyla e, ayak sesleri e, daha da çok Belirginleşir hatta bu vurguyu platformların hemen altına yerleştirilen mikrofonlar e, aracılığıyla mekanlardaki operlörden dinleme imkanımız olur. Böylece onların dinledikleri o melodiyi, müzik parçasını belki duymasak da ayaklarından çıkan ritimlerin o metal platformlara e, yarattığı sesleri e, böylece bir adeta bir doğaçlama ritmi ve hep bir arada çıkardıkları, çünkü pek çok sayıda bu kadın dansçılar onların birlikte oluşturdukları improvize bir kompozisyon adeta ortaya çıkar bu ritimlerden. İşte 2007'den beri çeşitli defalar, çeşitli ...yerlerde hayata geçirdiği bu performansı... ...Venedik Biennale için... ...Arsenale'de tekrar uyarlıyor... ...Nevin Ala'da. Özellikle... ...açılış döneminde yani bu hafta... ...çeşitli saatlerde bu... ...grubun, bu kadınların... E, ...performanslarını... E, ...dinlemek, dahil et, olmak... E, ...gözlemlemek, hatta... ...deneyimlemek mümkün olacak diyebiliriz. Şimdi ilk bu dönemki... ...çalışmalarında yani... 2000 ...2010 dönemindeki çalışmalarında... ...evet insanları... ...performans yaptığını, dans ettiğini, bedenlerini kullandıklarını vesaire görüyoruz. E sonrasında ise enteresan artık e, müzik aletlerini kendine adeta aktörler ve performansçılar gibi kullanmaya başladığı çalışmaları da var Nevin Ala'dan... Bunlardan biri Şarja Biennale için Şarja kentinde Birleşik Arap Emirliklerindeki kent ve çevresini bir kentsel alan olarak ele aldı ve oradaki geleneksel vurmalı çalgıları adeta e, aktörler gibi kullanarak böyle bir aksiyon ve komedi filmi, çektiği bir e, üç kanallı bir yerleştirmesi vardı. Session adlı. Bunu sonra İstanbul Modern'deki çok sesli sergisinde de izlemek mümkün olmuştu. Oradaki çalgılar adeta vücut bulmuş birer şahsiyetti, birer film kahramanıydı. Artık insanları değil de insanların olmadığı bir ortamda e, müzik aletlerini, çalgılarının, çalgıların ...adeta canlanarak performans yaptıklarına şahit olmuştuk. Bazen müzisyenler gibi, Taksim geçen müzisyenler gibi sessizce durup bekledikleri dönem... ...bazen doğaçlama yaptıkları e, anlar oluyordu... ...ya da hep birlikte bir kompozisyon oluşturdukları an oluyordu... ...tıpkı kadın dansçıların yaptığı gibi. bir e, Bienal'de göreceğimiz... İş ise işte biraz önce anlattığım bu session aslında oldukça ilişkisel ama 2015'te yaptığı traces yani izler adını verdiği yine üç kanallı fakat bu sefer Stuttgart kentini ve kentsel çevresini kullandığı bir video yerleştirme müzik aletleri ve kentsel alanın etkileşimi olarak özetleyebilirim. Bu videosu da yine e, Venedik bir yer alıyor olacak Nevinala'da. Halet Enger'e geçecek olursak, Halet Enger 90'lı yıllardan beri hem Türkiye'de hem yurt dışında sayısız projeye imza atmış. Çok usta bir isim. E, çalışmalarında uygarlığın ve modernleşmenin yarattığı ve sıkıntıları işler, kimlik, kültür, aidiyet kavramına bağlı olarak göç, sınırlar, ayrımcılık gibi meseleleri irdeler. E, hep böyle atmosferik yerleştirmeler, e, kurgular... Ve tabii e, onun da Venedik Bienneli'nde e, bir e, video yerleştirmesi olacak. 2011'de tamamladığı bir video yerleştirme bu. Ballons on the sea yani deniz üzerinde balonlar adlı çok kanallı ve hakikaten içine girip o ortamı deneyimlemeniz gereken, birebir yaşamanız gereken ses unsurunda son derece belirleyici olan bir yerleştirme. İstanbul Modern'deki ses ve müziğin görsel sanatlardaki kullanımına yer veren çok sesli sergisinde bu yerleştirme izleyiciyle daha önce buluşmuştu. Halit Enger'in aynı zamanda müzisyen Serdar Ateşer, onu 90'lı yıllardan özellikle çok iyi hatırlamak mümkün. Serdar Ateşer'le 90'lı yıllardan bir devam ettirdiği bir işbirliğinin birliğinin 2011'deki e, nüvesi bu. Bu. E, Ateşer elbette de albümleri, müzik yazılarıyla da tanınıyor ama aynı zamanda pek çok sanat e, projesi için ses arşivleri kayıt ve düzenlemeler e, yaratıyor e, müzikler besteliyor. E, i̇şte Ateşer'in bestelediği müzik bu balonlara eşlik ediyor. Adeta odada. ...o video odasında bir terapi etkisi ve sufizm felsefesi e, çağrıştıran öğeler kullanılıyor. Ama aynı zamanda çok da işi açık etmek istemiyorum. Bilgisayar oyunlarında yani günümüzün bu dijital kültüründeki... ...vurma, puan alma, skor yapma gibi efektleri yansıtan... ...daha dijital e, sesler, bilgisayarda üretilmiş sesler de müzikte e, duyuluyor. E, neyin gerçek, neyin onun aksi, onun yansıması... ...olduğun giderek muğlaklaştığı bir e, görüntü deneyimi sunuyor. İzleyiciye adeta su altında gibi e, hissettiren bir atmosferi... Var İstanbul Boğazı kıyısından e, ya da Türkiye'deki sahil kasabalarından aşina bir oyundan yola çıkıyor. Hani böyle boş vakit geçirmek için deniz kenarı yerlerde de balonların ipe dizildiğini görürsünüz ve onları silahlarla vurmaya çalıştığınız bir oyun vardır ya tek tek silahlarla onları hedeflediğiniz işte onlardan yola çıktığını söylemek. Mümkün Ama daha fazla işi açık etmek istemiyorum. Hem politik göndermesi var hem de hakikaten görsel anlamda pek çok referansı güçlü bir şekilde kullanan bir çalışma olduğunu belirtmek isterim. Ee, Uluslararası sergide yani Christine Masel'in birebir seçkisini yaptığı sergide Türkiye kökenli Halit Enger ve Nevin Aladağ'ın çalışmalarına böylece yer vermiş olduk. Daha fazlasını söylemek için bu işleri diğer işlerle ilişkili olarak e, deneyimlemek lazım. Venedik Bienali'nde onları görmek lazım. Bunun için de açılışı beklemek durumundayız. E, 57. Venedik Biyeneli konuşuyoruz. Resmi tarihleri 13 Mayıs 26 Kasım ama bu hafta itibariyle ön izlemesi başlıyor. Bu uluslararası sergi dışında 85 ülkenin Kendi düzenledikleri sergiler olacak bir Türkiye pavyonu da söz konusu Arsenale'deki uluslararası sergiden çıktıktan sonra buraya ulaşıyorsunuz. Sale Darmide İKSV'nin girişimi ve onların yönetiminde e, oluşan bir e, pavyon bu. Ve bir danışma kurulu her yıl katılacak sanatçı ve veya küratörü belirliyor. Bu defa Cevdet Erek Türkiye'yi temsil ediyor. Çın, çın, çın. ...yani Çın başlıklı bir bütün Türkiye pavyon alanını düzenlediği yepyeni bir yerleştirme. Çok fazla ser verip sır vermiyor. Ben de çok fazla şey söylüyor olamayacağım. Ama Cevdet'i biraz tanıtmak ve onu şimdiye kadar söylediklerinden anıtlar yapmak arzusundayım elbette. Evet. Cevdeterek Erek Mimarslan Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alıyor. Ama onu 90'lı yıllardan itibaren nekropsi adlı müzik grubundan ve çeşitli mimarlık ofislerinde yürüttüğü projelerden de hatırlamak mümkün. İTÜMİAM yani Müzikleri Araştırmalar Merkezi'nde ses mühendisliği ve tasarımı alanında yüksek ö, e, lisans da e, yapıyor. Amsterdam'daki Rijks Akademi'ye misafir sanatçı olarak katılıyor. Film müzikleri yapıyor, ses tasarımları hayata geçiriyor. Uluslararası pek çok bienal ve müze sergisine katılıyor. Önemli koleksiyonlarda çalışmaları yer alıyor. Sırf İstanbul Bienaline bile 3 ayrı edisyonunda katılmış bir e, isim. 2011'den beri İTÜ'de ders vermekte. Şimdi nekropsi tabii onu geniş çevrelere, müzik çevrelerine de ulaştıran bir isim. Zaten kendi çalışmasında da duysal öğelere ve sese yer veren biri. Ee, kısa bir e, bölüm dinletmek istiyorum size. Nekropsi'den e, çalmak istiyorum. Hem de kısa bir müzik arası vermiş oluruz. Ben de harçtan sanat programında soluklanarak Cevdet Ereğ'in Bienal'de yapacağı işle devam etmiş olurum. Nekropsi'nin 98 tarihli Mi kubbesi albümünden Crying Game. Size onun 90'lı yılların sonundaki müzikal çalışmaları hakkında fikir verecektir. Sonrasında harçtan sanata devam ediyoruz. <gülüyor> Açık Radyo'da Hariçtan Sanat Programı'ndayız. Ben programcınız Çelenk Teknik Basıdaki Rovi'ye de teşekkür ediyorum. Venedik Biyeneri'nden bahsediyoruz. Bu hafta açılıyor Türkiye pavyonunda Cevdet Erek'in... Çın adlı yepyeni mekana özgü olarak oluşturduğu süreç içerisinde geliştirdiği mekanla birlikte şekillendirmekte olduğu hala bugün devam ettiğine inanıyorum yepyeni bir işi var. İşin hazırlık sürecinde çeşitli etütlerden... Etikler ortaya çıkartmıştı, bunlardan örnekler vermişti. Çok fazla bilgi e, mevcut değil, ben de işi deneyimlemeden az, açıkçası çok fazla şey söylemek istemiyorum. Ama e, 27 Şubat pazartesi akşamı İKSV'de, salon İKSV'de bir basın toplantısında Cevdet Erek çalışması hakkında... ...kendisi bir şeyler söyledi. Bundan kısa bir alıntı yapmakla yetineceğim. Beş dakikalık bir bölüm. Cevdet Ereğ'in kendi ağzından... ...kendi bu süreci nasıl gördüğüne dair... ...pek çok şey aktarıyor. Daha fazlasını önümüzdeki... ...harişten sanat programlarına saklıyor olacağız. Önümüzdeki hafta birebir Venedik'ten... ...telefon bağlantısıyla programı yapıyor olacağım zaten. Şimdilik 27 Şubat pazartesi günü... ...Cevdet Ereğ'in basın toplantısında... Söylediklerine odaklanalım ve çın için Cevdet'in kulaklarını buradan çınlatmış olalım. Hepinize iyi haftalar. Evet zaman lineer değil onu biliyoruz ama galiba böyle konuşursan benim için daha faydalı olacak. Cetvelleri konuya getirebilmek için tabii ki. Şubat 27 yılbaşı kabaca çok kabaca yapıyorum ve e, bu da geçen sene... Geçen sene Nisan, bugün baktım Nisan sonunda da bu e, Venedik BNR'e duyurusu yapılmış. yapıldı Yapıldığı zaman ben hemen hemen son yıllarda hep olduğu gibi bayağı yoğun olarak çalışıyordum. Okulda devam ediyordu. Sonra yazın tabii bambaşka olaylar oldu. Sonra ben olanların da etkisi ve başka nedenlerle aslında doğrusu biraz şey hayalini kurmuştum. bir e, Kışın bir iki ay, belki birkaç ay Venedik'te geçer. Hem buradan uzaklaşmak için, hem kafayı boşaltmak için biraz, hem başka şeyler için. Ee, fakat ondan sonra çok net bir şekilde şu kararı verdim. Bu iş İstanbul'da yapılacak. Aslında kolay da bir karar oldu. Çünkü yapmaya en çok alışkan olduğum şey İstanbul'dan iş yapmak. Hatta uzaktaki bir yere, uza uzağa iş yapmak. Ee, çın... Ee, Çin aslında tabii ki bir ses taklidi. Genelde bu dildeki bir ses taklidi ama bir sürü başka dilde de T yazan var, Z yazan var falan. Bu harfi kullanan var. Bu harf yine bu dilde var ama başka dillerde de var. Ee, Ç", Ç diye ararsanız hepsi çıkıyor zaten. Üç tane temel... E, ha, öncelikle işin bir ismi olmasının bir takım işlevleri var çağırabilmek için onu ama benim için daha çok bir sinyal aslında. Birincisi bu. İkincisi mimarlar akustikçilerin alışık olduğu bir kavram. Ya da müzisyenlerin aslında. Reverberasyon dediğimiz İngilizceden. Genelde bizde başka kelimeler de kullanılıyor ama çınlama denir. Yani şu bu sese mekanın verdiği tepki aslında. Ya da bu sesin duş hiç bilmeyenler için söylüyorum. Çok kaba abilerim için kusura bakmayın. Çok temel bilgiler gibi ama aslında çok şimdi aslında çok aşı olmadığını bildiğimiz için rahatça söyleyebiliyorum. Hani duştaki sesinizin duştaki farkıyla işte bu holdeki farkı gibi aynı ses sinyali fakat mekandaki yansımalardan ve buna genelde çınlama deniyor yansıçım diyenler de var ayrı üniversiteler ama genelde biz çınlama sesini kabul ediyoruz bir örnek de verelim Sinan konuşumuzu şey yapalım mı? yapalım mı? Ee, şimdi reverberasyon ekleniyor benim sesime ve sanal olarak aslında ka, reverberasyon kaç saniye görebiliyor musun? 4 saniye 12'ye çıkabiliyor musun? 12'ye tamam, bu kaç? 7 saniye Aslında 2003'teki bir yenerideki yaptığımız işi hatırlayanlar Ayasofya'nın reverberasyonu modellemeye çalışmıştık. Erkeği hatırlayan vardır. Tamam abi sağ ol. Teşekkürler. Bunun aslında halk dilinde efekt diyoruz. Efekt alabilir miyiz? Efekt alabilir miyiz? Gibi kuru bir ses yerine bir mekandaki ses bize estetik geliyor çok doğal olarak. Muhtemelen tarihsel alışkanlıklardan dolayı tabii ki. Bu ikinci için, Üçüncü çın. Ee, yine çınlam Deminki çınlama gibi çının kök olarak kullanıldığı üçüncü kelime. Ee, o da kulak çınlaması aslında. Ee, şiddetli sesle maruz kalanların tercihen ya da artık geridirilemeyecek kadar e, hani geç oldukları anlarlar, hani şiddetli ses, şiddetli, gürültülü müzikler olabilir falan kulak çınlaması benim çok yakından bildiğim, yastığım kadar iyi bildiğim e, ve de aslında tek, taklit etmezsem kimseye şey yapamayacağım, tarif edemeyeceğim bir şey yani sizin duymadığınız benim duyduğum. Çeşitli nedenleri var, fizyolojik nedenleri var. Doğuştan olabilir, işte takım hastalıklardan olabilir ama akustik travmayla da genelde oluyor. Akustik travma ya çok şiddetli bir ses ya da repetitif aynı frekanslarda bir sesin sürekli devamı. Bu nerede olabilir? Fabrikada olabilir, işte şurada olabilir, burada olabilir. Ya da bile bile lades, gürültü müziği kültüründen gelen insanlar da olabilir. Akustik travma tabii ki patlamayla da olabilir. Yani gösterdiler de hatta belki gösterim çıkarttım ama gerekli değil. Ama hani zil hatırlamış olalım. <gülüyor> ee, aslında şunu hatırlamış olalım. Yani biçimlerle uğraşmaktan korkumuz yok derken aslında şu, sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Yaptığımız işte hazır buradayken diye. Yani ne yazık ki diyeyim. Bizler, demin mesaj atan Gökhan Tonmaysterimiz olsun, buradaki çoğu insan için, <gülüyor> bunun çınıyla, Bunun için arasındaki fark evet bizim için çok çok önemli. Bir Biçimde renkti falandı filandı. Hayır önemli çünkü hayalinizi kurduğunuz müzisyenseniz o anda o oyunda. Hayalini kurduğunuz sounda. Ha evet her şeyle de bu çün yapılır. İlla çok kaliteli bir İstanbul ziline ihtiyacım yok tabii ki ama. Bundan da bahsetmek isterim. Niye derseniz sadece davulcu bilgisi olsun kusura bakmayın ama. 4-5 tip zilden bir tanesi, rider ve rider genelde biz çocukken çin çin çin nasıl crash akış yaparsak onu da çin çin diye ifade ederiz. Çok da alakasız değil çünkü mekana giderken mekana ölçmek için kullandığım birkaç araçtan biri de buydu. Eski akustik ölçümden öncelikle mekana gidip bir davul seti kiralamak, büyük bir ses tezgahı kiralamak, bir de bir de ziller götürmekle başladım. Bana nümenlik bir bilgi vermiyor ama aslında çok iyi bildiğim, iyi bildiğim demeyeyim, iyi bildiğimi iddialı bir şey ama en azından biraz aşina olduğum bir dilde bana bir takım bilgiler veriyor. Ha orada bir, bir çın bile duyar mıyız? Açıkçası, yemin ederim, bilmiyorum. Ama çın sinyalini seçmemin sanırım en azından bir sinyal olarak niye seçtim anlatabildim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Harikten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan bir sunan Çelenk Batra